Luka 13. bölüm O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu Celilelilerin bütün öbür Celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da şiloahtaki kule üzerlerine yıkılınca ölen o on sekiz kişinin Yeruselim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcı'ya bak dedi. Ben üç yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı efendim diye karşılık verdi. Ağacı bir yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi. Vermezse onu kesersin. Bir Şabat günü İsa, havralardan birinde öğretiyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın! dedi. Hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu. Kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı şabat günü iyileştirmesine kızan Havra yöneticisi kalabalığa seslenerek "Çalışmak için 6 gün vardır." dedi. "O günler gelip iyileşin. Şabat günü değil." Rab ona şu karşılığı verdi. "Sizi iki yüzlüler. Her biriniz şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi? İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı. Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzeteyim? Tanrı'nın egemenliği, bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. İsa yine, Tanrı'nın egemenliğini neye benzeteyim? dedi. O, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa, köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona ''Ya Rab'' dedi ''Kurtulanların sayısı az mı olacak?'' İsa oradakilere şöyle dedi ''Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup ''Ya Rab kapıyı aç bize'' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diye karşılık verecek. O zaman, biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek. Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış, ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak. Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya Buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor. Dediler. İsa onlara şöyle dedi. Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim. Ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.